Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, meslekler çocukların çok ilgisini çeken bir konu. Ee, evet, çok. Neden olduğunu bilmiyorum ama... Ee, her gün şeyleri düşünebiliriz. geliyor onlara, yani yetişkinlerin yaptığı işler herhalde. E Tabii sabah evden çıkıp bir yere gidiyorlar. İnsan, ...yetişkinler o evde kalıyor belki... ...belki başka bir yere gidiyor sonra ne yapıyorsun diye soruyor... ...işte toplantım var diyor mesela... ...çok karmaşık bir şey aslında. Evet. E, hatta birkaç <gülüyor> hafta önce babasının mesleğiyle ilgili... Babalarının meslekleriyle ilgili e, konuşan çocukların ve öyküsünden söz etmiştik. Evet. Babam ne iş yapıyor diye. Evet. E, o zaman da konuşmuştuk çok garip meslekler olduğunu. Yani şimdi... çocuklar açısından düşününce iyice anlaşılmaz. Yani bir tane bir bilgisayarın başına oturup saatlerde tıkır tıkır bir şey yapıyorsun. Sonra i̇ş çocuk... yapıyorum. İş yapıyorum diyorsun. Sonra çocuk bilgisayarın başına oturunca kalk hemen oradan diyorsun. Bir de. <gülüyor> e, şimdi elimde e, çocuklar için hazırlanmış bir meslekler kitabı var. Büyüyünce ne olsam? Red House Kids'dan çıktığı kısa süre önce e, Georgina Segara yazmış, Bernadette Cooksart resimlemiş ve e, içinde etkinlikler var. Etkinlikleri de hazır, hazırlamış. E, çocukları mesleklerle tanıştırmak için el işi etkinlikleri ve oyunlar alt başlığını taşıyor kitap. Türkçe'ye çevren de Mercan Yurda Kuler Ulu Engin. E, Kitabın giriş bölümünde de işte çocukların mesleklerle ilişkisine dair kısa bir metin var. Ondan sonra etkinlik dizini başlıyor ki bu benim bugüne kadar gördüğüm en eğlenceli etkinlik dizini. Çünkü kitabın içindeki konu başlıkları o konularda yapılmış etkinliklerden seçilmiş küçük fotoğraflarla. ...sıralanmış, rengarenk bir sayfa var... ...ve bütün bu fotoğrafların altında... ...çeşitli nesneler var... ...meslekleri çağrıştıran... ...onların altında da... ...hangi meslek olduğu ve sayfası yazıyor... ...bu kitabın... ...ilginç yanı... ...yani mesleklerle ilgili çok fazla... ...kitap yapılıyor evet. ama... ...hatta bu konuda şeyde söyleyebiliriz... ...yani mesleklerle ilgili çok kitap yapılıyor... ...ama mesela çoğunlukla işte çocuklar ne olur... ...doktor, mühendis... Öğretmen, Değil polis, evet, futbolcu. Ben böyle şeyler var. Evet, e, bu kitabın yani birkaç farklı ilgiç, ilginç özelliği var. Daha doğrusu diğer kitaplardan farklı özelliği var. Birincisi e, bir etkinlik kitabı olması aynı zamanda. E, her meslek, işte her, iki, iki sayfa ayrılmış her mesleğe ve e, bir kenarında e, o meslekle ilgili e, o mesleği yapmak isteyen kişilerin bilmesi gerekenler diye küçücük bir Metin kutusu var ve o mesleğe de ait bir nesne ya da bir eşya seçilmiş ve onun etkinlik sayfası var. Çizimler ve işte küçük maddelerle malzeme listesi de vererek ve etkinliğin hangi yaş grubuna hitap ettiği zorluk derecesi ne olduğuna dair de bir küçük bilgi kutucuğu var. Hemen meslekleri sayayım. Çünkü önemli noktalarından biri de bu. Bu kitapta evet doktor da var, pilot da var, hemşire de var <gülüyor> ya da işte futbolcu, polis memuru gibi, bahçıvan gibi her zaman gördüğümüz meslekler, yani kitaplarda gördüğümüz meslekler de var. Ama mesela süpermarket kasiyeri i̇şte. diye bir meslek de koymuşlar. Meteoroloji uzmanı da var. Ee, Düğün planlayıcısı var ki bence aralarındaki en... <gülüyor> <gülüyor> Neyi seviyorum yapayım en e, tuhaf Fantastik meslek biz. o. Ama öyle bir işe ihtiyaç var. Garsonluk var. Garson var. E, satış elemanı e, diye bir meslek var. Bebek bakıcısı var. E, elektrikçi var. Moda tasarımcısı var. Binicilik öğretmeni var. E, dansçı var diye hatırlıyorum. Dansçı var. E, hepsini sayın. Binicilik öğretmeni de çok ilginç. E, şarkıcı var. Veteriner. Böcek bilimci yani entomolog. Pilot doktor zaten söyledik evet. biyolog var pasta şefi var öğretmen hemşire hayvan bakıcısı yani aslında bu açıdan bakınca yani buradaki meslek sıralamasına çocuklara önerilen hakkında bilgi verilen mesleklere bakılınca evet. e, çok rahatlıkla söyleyebilirim yani gördüklerim içinde bugüne kadar gördüğüm en insani kitap evet yani hiç kimse mühendis olmak zorunda değil hiç kimse işte ne bileyim doktor olmak zorunda çünkü bu şeyden de kaynaklanıyor diye düşünüyorum. ...bizim ülkemizle ilgili bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum bunun. Herkesin üniversiteye gitmek zorunluluğu var. Herkesin işte işletme, bilgisayar mühendisliği falan İdear bir şey. İdeğer meslekler evet, var ideal bir de. ideal meslekler. Yani onlara bir girmesi lazım. Herkesin işte dolgun bir maaş vesaire. Hani başka türlü bir hayat anlayışı. Evet. E, o anlamda bu hani çocukların çok... Önünü açacak bir şey evet. gibi geliyor bana. Yani e, bir sürü şeyi tanımış, ol, yani hayatın içinde olan bir sürü şeyi evet. tanıtıyor Pek çünkü. Pek çok seçenek sunmuş evet. oluyor. Bir yani bu e, şey demek değil yani. hani e, kalk, e, Elbette ki e, bu kitaplar kalk mühendis ol demek değil. Aynı şekilde kalk dansçı ol demek de değil. Ama onlarla ilgili bilgi vermekte hiçbir zarar yok ki hiçbir zaman olmadı yani. Evet. Dolayısıyla çok insani bir kitap diye düşünüyorum. Evet. Meslekleri saymaya devam edeyim Kütüphaneci, dansçı, terzi Manken Polis memuru, futbolcu, aşçı Satış elemanı, bebek bakıcısı Manav mesela i̇şte. Elektrikçi yani her gün karşımıza, karşımıza çıkan, çıkan kişiler evet. Yerbilimci yani Jeolog Yazar, arkeolog, çiftçi, kuaför, araba tamirçisi, takı tasarımcısı, diş doktoru, moda tasarımcısı, binicilik öğretmeni, garson, bahçıvan, resepsiyon görevlisi, ressam ve son iki meslek ee, çok eğlenceli prenses ve korsan <gülüyor> i̇şte evet, diye da bitiriyor. Çok güzel. <gülüyor> ee, burada işte <gülüyor> dediğim gibi e, meslek işte mesela meteoroloji uzmanı demiş hava tahmin haritası yaptırıyor. <gülüyor> ee, sonra bir tane paragraf vermiş. Orada hava durumunun nasıl olacağına dair edebi bir fikir veriyor. Şimdi hava durumu yarın güneşli bir güne uyanacağız. Ancak öğleden sonra hava parçalı bulutlu olacak diye. İşte o meteorologların hmm. Sık kullandığı terimleri de burada vermiş ve meteoroloji uzmanlarının üniversitede bu bilim okuyarak gökyüzünü, rüzgarları, yağmuru, karı ve hava sıcaklığını yorumlamakta uzmanlaşmış olduklarından söz ediyor. Peki havanız nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diye slogan yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ve tasarımı da çok güzel kitabın bir tarafta işte etkinlik önerisini yapıyor madde madde anlatıyor çizimlerle e, şemalarla gösteriyor hı hı. E, diğer sayfada o oyunu o yani bu bir oyun yani hı hı. çocuklar veterinercilik oynuyorlar mesela hı hı. bir veterinercilik oynayan iki çocuğun olduğu bir sahne var oyuncak kipa patamını yatırmış işte e, burada tarif edildiği şekilde e, kutu e, İlk, İlk yardım, yardım çantası. Evet. İşte içinde röntgenler falan var. Onların hepsini almış yanına bir iki çocuk hipopotamı tedavi ediyorlar. Ya da işte e, pilot mesela pilot için e, kulaklık yapmışlar. Bir tane e, özel pilot gömleği yapmışlar. E, pilot Sandalyeleri dizmiş çocuklar oturuyor. Pilotun elinde bir tencere kapağı. Uçağın işte uçağı evet. kontrol ediyor. Kulaklığını takmış. Ee, arkasında da yolcular işte evde, evde bulunan kemerlerle kendilerini sandalyelere bağlamışlar. Yani sevimli oyun önerileri de var. Ee, ve her sayfada yine o etkinlik sırasında yapılan malzemenin Yapılmış halinin de bir fotoğrafı hı hı. var. Bittiğinde nasıl oluyor diye bir fikir versin diye. Ee, yani baya mesela hani henüz okullar açılmadığı için tatil bitmeden çocuklara oyun tabii, imkanı tabii, çok, da sunuyor çok etkinlik. Ee, ya da ne bileyim anaokullarında öğretmenlere bir seçenek olabilir çocuklarla birlikte bir oyun ya, kurmak istediklerinde güzel bir kaynak olarak düşünebiliriz. Ya Tabii. da yani insanlar işte sokağa çıkıyorlar bir yerlerde oturup bir şeyler yiyorlar, içiyorlar hastanelere gidiyorlar bir sürü yere gidiyorlar ve orada çocuklar bir sürü insanlarla karşılaşıyor. Yani bu bu kitap üzerinden ee, çok daha fazla seçenek olduğu için böyle söylüyorum. Çok daha fazla meslek grubunu sokakta karşılaştıklarında gördüklerinde tanımış olacaklar. Evet. Yani oldukça büyük bir e, fark yaratır bence böyle bir şey. Çünkü her zaman rastlamıyoruz bu meslek gruplarının evet. ele alındığına çocuk kitaplarının. Hatta ben ilk defa rastlıyorum. Evet. Ee, etkinliklerin etkinliklerde kullanılan malzemeler de güzel çünkü e, çoğunlukla Evimizde elimizin altında bulunan ya da zaten çöpe atacağımız evet. e, malzemelerden yararlanmışlar işte karton kutular gibi ya da mesela şu süpermarket kası yerindeki etkinlik çok hoşuma gidiyor bir tane yazar kasa yapmışlar. E, bir karton kutuyu çaprazlama kesip işte hı hı. o kesilen parçaları burada gösterildiği gibi birleştirip boyadığında üstüne mandallar mı yapıştırıp boyamışsın mesela? Hı hı. Ya da e, bir tane... O mandallarla şey oluyor kart yani slip çekmek mi evet, deniyordu? Evet, yani manyetik kartı. bant okutuyoruz Aha. orada. E, sonra bir tane plastik şişe kulbu demiş. Plastik şişe kulbunu düzgünce kesip bir iple bu karton kutuya bağlamışlar. Kredi o şeyin, Barkot okuyucu olmuş yani. Evet olan bir şey. de boyamış işte ağzını hı. tepesine bir tane düğme gibi bir şey yapıştırmış ve bir eski hesap makinesinde kutunun üstüne yapıştırınca yazar bir kasa. yazar kasa olmuş yani çok sevimli bir oyuncak yapması da keyifli muhtemelen bir de o malzemeleri toplayıp birleştirmek boyamak falan bayağı uzun bir süreç hı hı. uzun bir emek istiyor. Ya da böcek bilimci de oyun hamurundan böcekler yaptırmış. Yani el becerisi hı hı. geliştirmek için başka bir yöntem. Yani pek çok seçenek var. İşte arkeolog da fosil bulmayı öğretiyor. Manav mesela çok hani meslekler diye... Hani o büyük başlık evet, evet, altında, düşünmediğimiz evet. ama her gün karşılaştığımız bir meslek kurumunda. Bir de aslında birçoğumuzun şöyle çıplak bir ampulün altında domatesleri piramit dizmek, elmaları parlatmak gibi hayalleri vardı, evet. değil mi? Şöyle kuzguncuk demeseler, manav olmak yani. Manav tezgahları evet, hakikaten, işte. şey, hani sanatsaldır. O tek tek <gülüyor> şey hem formunu düş, düş, düşünüp yaparlar, hem renkleri ona tabii göre düzenlerler gerçekten. Sonra bir de Estesik bir tane tabi bir tane kıvırcık alırsın elini, onu suya batırıp diğerlerini şöyle sularsın. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> tabi bu ayrıntılar bu kitapta yok. <gülüyor> yok ee, yani biraz gözlem gerektiriyor. Ya, yer bilimci de deney burada bayağı deney yaptım. Şey, yani bir yanardağ inşa ettiriyor. Ondan sonra çok e, ünlü bir deney vardır. Yani sirkeyle karbonatı bir araya evet. getirince o köpürüp kabarır. Ee, buna gıda boyası da eklenebilir. Ee, ...kırmızı olsun diye. Miktarlar abartılırsa etrafta batırılabilir. Evet Ondan en eğlenceli hani. <gülüyor> deneydir evet. ama... ...bu yerbilimci de, şey de, yanardağ deneyi. Evet. Ee, bu kitapta... ...bir şey daha söylemek istiyorum. Hatta geçenlerde bunun konusu da geçti... Ee, ...sen öyle bir yazı yazmıştın... ...cinsiyet ayrımcılığı bazen... Ha, evet, ...kitaplarda oluyor karşımıza diye... Çıkabiliyor diye. Ee, ...bu kitapta mesela... ...cinsiyet e, ayrımcılığı değil de... ...cinsiyet ayrımcılığını altyapı oluşturabilecek belki... Evet. ...onu biraz destekleyebilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz... ...bazı kitaplarda evet, demiştik... ...bu kitapta ona çok rastlamadım... Ee, ...mesela böcek deyince... Hemen oğlan çocuklarıyla özdeşleştirir. Yani kızlar Hı -hı. böceklerden korkar gibi bir genel kanı vardır. Yani çok değişir bu. Evet ama burada mesela bir kızla oğlan çocuğu aynı anda böceklerini dizer, dizerken gösterilmiş. Ya da e, futbol sayfası özellikle hani yine futbol Olanlarla özleşleştirilen bir hı hı. şey olmasına rağmen e, bir kız çocuk da var orada birlikte futbol oynuyorlar. Şimdi bu şeyi de biraz açıklık getirmek lazım. Hani orada cinsiyet ayrımcılığı derken şunu kastetmek, kastetmiştik aslında. Ya. Mesela etkinlik önerileri neden kızlar erkekler diye ayrılıyor. Biz bir kitaba koyalım da kızlar da seçsin erkekler evet. de seçsin. Herkes kendi ilgi alanında olanı seçebilir zaten. Hı hı. E, niçin ayırıp kız işi erkek işi e, diyoruz ki demiştik. Aslında evet. yani bu kitapta o birazcık daha e, derli toplu bir şekilde ele alınmış o durum. Yani. Evet. Birazcık derken bayağı derli toplu yani ele alınmış. Yani hep e, birlikteler. E, hani bazılarında sadece kızlar, bazılarında evet. sadece erkekler var ama genel olarak e, bir genelleme yapılmış Hı -hı. diyebilirim. E, hepsi birden göz, görülüyor. E, Büyünce ne olsam? Red House Kids'ten. Hı -hı. Çıktı bu kitap. Ha, bu, bu kitapta takıldığım tek bir yer oldu. Şimdi bitirmeden hemen söyleyeyim. E, mesleklerle ilgili bilgiler veriyor dedim ya. Hı -hı. E, o meslekteki kişi ne yapar? O, o mesleği yapmak Hı -hı. için ne yapmamız gerekir? Mesela, Mesela e, yazar olmak isteyenlerin bilmesi gerekenlerdi. Hı -hı demiş ki yazarlar öyküler hayal edip anlatırlar. Çok kitap okudukları ve üniversitede dili nasıl kullanacaklarını öğrendikleri için uygun sözcükleri kolayca bulurlar demişler. Ha, yani e, yazar olmak için illa üniversitede dili nasıl kullanacağını öğrenmen gerekmez bence. Yani çok keşke. Evet. Yani üniversite yani, okuman evet. da gerekmez yazar Ama olmak için. Ama şimdi biraz böyle cımbızla çekip büyüteçle bakmışız gibi oldu yani. Hayır, yani <gülüyor> Ama evet bu, yani. garip geldi okurken <gülüyor> biraz yadırgadım da yani başka diğer öyle bir şeye rastlamadım. Bu niye ise çok... Evet yazar hani... olmak için üniversiteye gitmek gerektiğini kimse söyleyemez evet. yani O da doğru. Sadece öyle takıldığım evet. için söylemek istedim. Redarskis'ten çıkan büyüyünce ne olsam çocukları mesleklerle tanıştırmak için el işi etkinlikleri ve oyunlar adlı e, resimli etkinlik kitabından söz ettik. E, şimdi e, telefon numaramızı söyleyelim. 302112 343 4040. E, arayan dinleyicilerimizden birine bu kitabı armağan edeceğiz. E, Yeşim, o arada şarkımızı da söyleyelim. E, Oyun bozan Ralf adlı animasyondan Aa, evet. bir şarkı geliyor. Cool and the Gang söylüyor Celebration. I'm yeah.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 break It's all right you 94.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, şimdi biraz eğlenceli konulardan biraz daha e, yani e, sevimsiz bir konuya geçmek durumundayız. Ee, Babam Çalı'la Dönüşünce adlı kitap e, önümde. Hay Kitap'tan çıktı bu kitap. Ee, Jok van Löwen tarafından e, yazılmış bir kitap. Nereli yazar? Hollandalı. Hollandaca aslından çeviren de Burak Sengir. E, kitap babam çalılığa dönüşünce e, kapağında işte bir asker var kamuflaj içinde. E, kendini ha. işte yapraklarla çalılarla vesairelerle e, kamufle etmiş. Hatta kafasında bir kuş yuvası var. Ki e, bu şekilde kamufle olmuş bir asker için hayli e, sevimli bir görüntü. Elinde de bir kız çocuğu fotoğrafı. E, i̇şte bu kahramanımız Toda'nın e, babası. Kahramanımıza Toda diyoruz. Çünkü adı içerisinde üç tane K harfi olan söylenmesi çok zor bir isimmiş. O yüzden biz Toda diyoruz kısaca ona. E, Toda'nın babası Pastacı. Ve işte her sabah kalkıp 20 tane kremalı pasta, üç tane bilmem neli çörek, dört tane cevizli bir şey falan yapıyor. Ve işte sabah dörtte böyle gidip fırını yakıp işte bu işleri yapıyor. Ondan sonra da akşama kadar bu yaptığı pastaları satıyor. Çok keyifli bir hayatları var. Zaten böyle güzel kokan bir mesleği var babasının. Toda da çok memnun hayatından ama günün birinde bir şekilde güneyde birileriyle ötekiler savaşmaya başlıyor. Yani... Hmm. İşte her savaş niye çıkarsa bu da öyle çıkıyor büyük ihtimalle işte e, üç beş tane e, kendini bilmezin çıkar meselesidir büyük olasılık bilemiyorum nedenini ama savaş çıkıyor ve e, Toda'nın babası pastacı babası askere alınıyor. Hani vardır ya bu seferberlik emri olur falan filan bir şeyler ve insanlar birdenbire niyeyse anlaşılmaz bir biçimde asker olup savaşlara gitmek zorunda kalırlar kim adına ve ne için savaştıklarını bildiklerinden de emin değilimdir hiçbir zaman. Ee, bu saçmalığı yaşıyor yani Toda'nın babası da ee, zorla askere alınıyor ve savaştır, savaşmak zorunda bırakılıyor. Gitmeden önce de e, tabii Toda'ya durumu açıklaması gerekiyor filan ve ona e, şey gösteriyor işte malzemeleri var tabii gitmeden önce bir tane kitap gösteriyor askerin el kitabı. Bu yani herhalde bütün ordular askerlerine böyle kitaplar dağıtıyorlardı. Bizde de vardı böyle askere gittiğimde vermişlerdi. Ee, işte içinde avcı boy çukurunu kaç saatte kazmalıyız falan gibi bilgiler olan ee, bir takım kitaplar bize. <gülüyor> Ondan sonra ee, yani işte öyle akıllara ziyan bir şey. Ama burada da şeyi anlatıyor işte kamuflaj falan filan gibi şeyler var. Toda'nın da ilgisini o çekiyor yani. Düşman seni işte başkaları beni görmesin diye böyle çalılarla falan filan işte kendimi kamufle edeceğim vesaire bunları açıklıyor. Todada da çocuk aklıyla babasının çalıya dönüşeceğini e, varsayıyor. E, derken babası gidiyor babaannesi geliyor. Çünkü birinin Toda'ya bakması da lazım. Toda küçük sonuçta. E, babaanne e, işte e, birazcık tabii. ...şey... ...nasıl diyeyim... ...babaanne birazcık... tabi farklı davranışları var... ...babasına göre ama... Hani ...gayet de iyi anlaşıyorlar bir yandan... ...fakat derken savaş sesleri... ...O Toda'nın ve babaannesinin yaşadığı kente kadar geliyor... ...babaannesi bir de bir savaş da atlatmış daha önce... ...evet dünyada böyle insanlar var... ...savaş atlatmışlar ve... ...tekrar tekrar savaşlara şahit alıyorlar... ...ne hissettiklerini bilmek çok zor... Ve babaannesi hani deneyimlerine dayanarak diyor ki aşağıda pastane de babasının pastacı hı hı. Dükkanı da aşağıda pa orada kalmalıyız vesaire. İşte oraya iniyorlar orada e, yaşamaya çalışıyorlar bir süre falan. Sonunda babaanne e, telefon ediyor sürekli bir yerlere kimseye ulaşamıyor ve dönüp diyor ki en sonunda odaya işte işleri halletmem için dışarı çıkmam lazım vesaire. Ve gelip e, dışarıdaki işleri halledince biraz zor şartlarda e, bir seyahat olduğu belli dışarıya çıkıp gelmenin... Hı hı. E, Toda diyor ki buradan gitmen lazım. E sen niye gelmiyorsun? Çünkü benim kalıp eve bakmam lazım falan diye. Sonuçta Toda'yı da ikna ediyor. Çünkü Toda'nın annesi Toda daha doğmadan önce yani doğmadan önce nasıl olabilir? Doğduktan kısa süre sonra bir nedenle ailesini bırakıp gitmiş. Başka bir yerde başka bir ülkede yaşıyormuş. annesi de ona gönderecek Toda'yı. Yani savaştan kaçırıyor çocuğu. Hı <gülüyor> hı işte bunu ayarlamışlar bir yere gidiyorlar orada bir sürü çocuk bir sürü insan bir otobüse doluşturuluyor bildiğim mülteci hikayesi evet. bundan sonrası yani işte bu otobüsle bir yere gidiyorlar orada bir süre barınıyorlar ayrılıyor orada bu insanlar kimin nereye gideceğine göre işte gidecek bir yeri olanlar hazırda adresi olanlar işte bir grup yapılıyor hiçbir adresi olmayan çocuklar bir grup yapılıyor vesaire işte bir yere kadar ulaştırılıyorlar ondan sonra da Dört kişi bir ekip oluyor. İşte yetişkinler ve TODA. Hı hı. Ee, i̇şte bir araba geliyor. Böyle pis kokan, leş gibi bir araba. Bunları sınırdan geçirecek. İşte e, bu sınırdan geçecek adam yolun bir yerinde duruyor... ...indiriyor herkesi diyor sökülün bakalım paraları... ...bütün paralarını alıyor bunların vesaire... ...işte yoksa bırakım götürmem... ...neyse herkes parasını işte değerli eşyalarını teslim edince... Oh, kişiler tanımadığı insanlar... Mi, evet, ...diğer mülteciler, yetişkin mülteciler... Hı -hı. ...ondan sonra işte e, alıyor e, bunları götürüyor bir yere... ...şimdi burada bekleyeceğiz belli bir süre sonra gelip sizi alacaklar falan filan diye... E, ...Toda'yı... ...Toda da gidiyor... ...bu arada... E, işte bir takım şeyler oluyor. Orada birileriyle karşılaşıyor. Toda çok karnı aç çünkü yiyeceği bir, bir paket bisküvisiyle biraz suyu var vesaire. Yani çok zor şartlardan hmm. bahsediyoruz aslında. Ama bunları çok güzel anlatıyor. Yani Löwe'nin e, dili gayet iyi. Çeviri de gayet iyi. E, dolayısıyla bu çok zor şeyleri çok yumuşak yumuşak anlatıyor. Aslında bu kitabı okuyup da yani çocukların... Ee, ...omuzlarına ağır bir hani savaş yükü bindirip ne kadar korkunç ne kadar var hani bu değil yaptığı şey ama ne kadar zor olduğunu, bunun ne kadar saçma olduğunu, savaş denilen şeyin ne kadar saçma anlamsız olduğunu ve savaşan tarafların kim oldukları hiç umurumda değil... Açıkçası şu anda da hani bir takım savaşlara şahit oluyoruz. Hiç umrumda değil. Savaşan tarafların sivil insanlara nasıl eziyet ettiğini, ne kadar zor durumda onları bıraktığını açıkça e, görüyoruz. Yani böyle bir şeyin haklısı haksızı olmaz hı hı. E, bana göre. Burada mağdur olanların çocuklar ve sivil insanlar olduğu açıkça görülüyor. Ve e, Toda'nın da başından geçenler böyle şeyde işte ormanda mesela babasında babası gibi e, saklanmaya çalışıyor. Çünkü ayrılık ayrı düşüyor gruptan. Bu arada bir asker kaçağıyla karşılaşıyor. Daha önce bir emekli generalle karşılaşıyor. Bütün bu tipler de bize e, savaşla, savaşı çıkaran insanlarla, savaşmak isteyen, savaşmak istemeyen insanlarla ilgili, mültecilerle özellikle ilgili e, aslında birçok bakış açısı sağlıyor. Birçok bilgi veriyor. O anlamda kitap, daha önce benim çok severek anlattığım bir kitap vardır. Her fırsatta söylerim. Balık diye bir kitap vardır. güneşe evet. kitaplığından çıkan. Onun gibi çocuklara e, savaşı, Böyle çocukların içini kanırtmadan, hani onları böyle e, çok kötü hissetmeden, e, hissi ama ne olduğunu gayet iyi anlayacakları biçimde, hani anlatmak istiyorsak balıkta da öyleydi. Savaşı, savaşın e, yani sıcak savaşı asla evet, anlatmadan Uzakta girmiyoruz. oluyordu. Evet uzaktaki bir şey olarak söz ediliyordu ve kaçıyordu. Evet oradan. zaten bu da çok Burada mantıklı da yani hissiydi, bizler sivil insanlarız. Bizim savaşla bir ilişkimiz yok. Birileri bizi mecbur bırakıyor. Birileri bizi maruz bırakıyor ve biz ne yaşıyoruz? Aslında bunlara evet. bakıyor zaten kitap. Yani sıcak savaşın içinde olan manyakların kendi bilecekleri iş evet, o yani. Yani hani... bir yerlerde bir şey oluyor ve dışarıda kalanlar ne yaşıyor? Aynen öyle. Ve çocuklar ne yaşıyor? Evet. Yani e, bugün de e, yakın çevremizde e, etrafımızda Çeşitli nedenlerle çıkan belki de hani ülke olarak söylüyorum bahanesi olduğumuz belki sebebi olduğumuz bilmiyorum e, açıkça ama savaşlar var etrafımızda bir sürü ülkede bir sürü şey yaşanıyor ve en mağdur olanlar çocuklar yani bu çocukların kimisi organ ticareti için kaçırılıp öldürülüyor kimisi e, fuhuşa e, gidiyor kimisi yani bir sürü de şey oluyor bir yandan hani sadece savaş değil burada haklı haksız umrum değil yani açıkçası hiç umrum değil savaşıyorlarsa zaten haklı olamazlar da. Konu öyle bir yere geliyor ki çocuklar açısından bakınca işte bütün bu korkunç şeyleri yumuşak yumuşak e, anlatmak e, adına savaşla ilgili bir bilinç kazandırmak ve barışın kıymetinden e, söz edebilmek için bir zemin hazırlamak adına bu tür kitapların önemli evet. olduğunu düşünüyorum. Kitabın adını tekrar edeyim çünkü süremizi aşmış durumdayız anladığım kadarıyla. Ee, kitabımız kitabın adı e, Babam Çalılığa dönüşünce e, Jok fan Löwen tarafından yazılmış Hollandacadan çevrilmiş e, Burak Sengir tarafından bir kitap. Hay kitaptan çıkmıştı. Şimdi e, armağan ettiğimiz kitap. Ee, evet e, yayının ilk bölümünde Büyüyünce Ne Olsam'dan bahsetmiştik. E, kitabı kazanan dinleyicimiz Yosun Şimşek oldu. Evet Redout Kids'den e, Büyüyünce Ne Olsam adlı kitabı Yosun Şimşek adı dinleyicimize göndereceğiz. Bu haftalık da bu kadar. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoş Gelecek hafta olun. görüşürüz. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle.